Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Konuğum Ayça İnce ile birlikteyiz Hoş geldin Ayça Hoş bulduk Nurhan Hep ben mi sana geleceğim <gülüyor> Seni Açık Radyo'da görmek çok güzel ee, Seninle ee, ek Beachie içi konuşacağız. Ee, ama öncelikle e, dinleyicilerimize bir tanıtalım seni. Ee, Ayça'yı ben e, kültür yönetimi ve kültür politika uzmanı olarak tanıyorum. Ee, sosyologsun. Ee, biz Bilgi Üniversitesi'nden derslerinden tanışıyoruz. Ee, sonra da Ek Beachie içte bir e, yemek yemişliğim var ve onlara konuk olmuştum ee, konuşmalar seriniz vardı cumartesi günleri. Ee, tekrar hoş geldin deyim. Ee, sözü sana bırakayım. Ee, biraz daha kendinden bahsedersen e, sevinirim. Ben kuru bıraktım herhalde. <gülüyor> Ee, e İstanbulluyum benim için önemli bir şey Dolayısıyla yaşadığım kenti çok seviyorum Tabii bunda Mimarsın'ın da şehir bölge planlama okumam Sonra kent sosyolojisi, kent kültürü, beşeri coğrafya üzerine yaptığım master ve eğitimlerinde etkisi var Yani biraz akademik bilgili ya da çok bilen Dolayısıyla yıpranmış, gözü aşınmış ya da gözü çok gelişmiş bir de kentliyim İstanbul'un çok güzel günlerini de yaşadım. Şu günlerini de yaşıyorum. Ve kendimce, bence herkes gibi kendime yollar arıyorum. Biraz çuvaldızı kendine batırmayı seven biriyim. Dolayısıyla her zaman akademik çalışmalarımı yaparken, daha şehircilik sıralarında kent planlamayı öğrenince, tepeden bakarak değil de kentin içine girerek bu iş yapılır deyip sosyolojiye kaymış. Sosyolojideyken Mimar Sinan gibi daha butik, Konularla ilgili bir bölümde olunca bu sefer tam da o zaman İstanbul'un böyle heydayları, eğlence, hayatı, kültür, underground kültürler, gentrification yeni başlıyor, Babilon Asmalı Mescidi yeni değiştiriyor falan. Yaşadığım şeyler hep kendine konu edinmiş biriyim. Zamanla konular bitiyor, konular tükeniyor ama yani daha doğrusu heyecan hiçbir zaman bitmiyor. Konular bitiyor dedim yani gentrification artık konuşmak çok zor, çok acı verici. Bunlar tüketirken ama öğrencilerle birlikteyken her gün yeni şeyler doğuyor, öğreniliyor. Yaklaşık 35 yaşına gelince 15 senelik full time bilgi üniversitesi eğitiminden ve eğitim diyorum. Çünkü ben de aslında eğitiliyordum o süreçte. Hocalık sürecinden sonra bir sıfırlama, şu hayata bir hayat daha ekleme mümkün mü deyip bir Güney Amerika seyahatine gittim. Ve o zaman baktım ki hayatta eksik olan şey fazla kentli olmuşum. Yani o ilkel... Dediğimiz şeyle teması tekrar kurdum. Çünkü atıyorum antropolojide ilkel başka türlü kullanılır. Yani bazen gündelik hayatta ilkel aşağılamak üzere kullanılır. Oysa ilkel olan o kadar biricik, o kadar eşsiz, o kadar özel ki o dokunulmamışlık. Güney Amerika'da bunu görünce tekrardan ki ben bu toprakların insanıyım sonuçta. Burada bunu bulmak, bunun izlerini sürmek nedir? Benim kendi kişisel hikayemde nedir? İşte anneannemdir, anneannemin balkonudur, babam ziraat mühendisi, modern bir eğitim almış bir ziraatçı. Babam benim latince kelimelerle, çiçekleri bana öğretirken anneannem elle toprakla buluşturdu. ''Aa acaba benim hayatıma toprak girer mi?'' deyip işte iki üç sene önce İstanbul'da toprakla nerelerde buluşurumun arayışına girdim. Çeşitli küçük bahçeler, küçük topluluklar, küçük inisiyatifler bulurken bu Ekbiç Yeğiş projesi tam filizlenmeye başlıyordu. E biraz da sanat sanat dünyasıyla hemhaldim ve sanatçıların da biraz da işin içinde olduğu bir projeydi. Ve üç senedir şimdi Ekbiç Yeğic denilen projeyle e, tekrardan hayatıma, şimdi artık ekoloji diyorum, şimdi sürdürülebilirlik diyorum ama o zaman onun adı topraktı, onun adı güneşti, onun adı yeni başlangıçtı. Onu hayatıma sokmaya çalışıyorum İstanbul'da bir kentli olarak. Ee, i̇nternet sitenize bayıldım. Ee, oradaki yazılar sana ait. Evet. Bu konuşma dilinde muhteşem Çok keyifli çok lezzetli Ve orada da zaten demişsin Taksim'de üretim yapılabiliyorsa Her yerde e, yapılabilir Bir kere internet sitesini Dinleyicilerimizin mutlaka bir gözden Geçirmesini rica ediyorum Çünkü öyle bir dil var ki ee, o kadar e, öz ve akıcı su gibi ki e, hani böyle e, sanat eserlerinin yanında o küçücük paragrafta nasıl e, bir çırpıda ama çok e, özenli anlatılıyorsa öyle anlatılmış. Çok teşekkürler yani böyle bir dil için. Çok hoşuma gitti. Teşekkür bu e, Taksim'de e, tam olarak işte o e, Gezi Pastanesi'nin e, yanındaki apartman diyelim. Biz orayı hep çiçekçi olarak bilirdik. Evet. Bir anda baktık böyle bir e, tarlaya dönmüş. Evet, evet, çok uzağa gitmedik. Yani en azından bir kebapçı, bir otobüs bileççisi olmadık. Olabilirdik. Çünkü biliyorsunuz gümüş suyunun öyle bir dinamiği var. E, tesadüf değil. Yani kurucumuzun, o binada doğup büyümüş insanın, hem meydana bakarak hem gezi parkında oynayarak hem gezi, e, geziyi yaşamış biri olarak yeni artık ne gelse buraya diye biraz daha sınırları, koşulları zorlayan vizyonun çok etkisi var. Çok dolaşan biri Haralor yani Hemen üst kattaki sanat mekanı Collector Space'in de kurucusu. E, Hara, İngiltere'de, Smtingyan Sandy, bir sanatçı ikilinin da aslında, aslında beklenmeyecek bir yerde, bir küçücük nerede, sadece kentsel tarımla bir nasıl topluluk merkezine çevirdiğine şahit oluyor. Ve bunun üzerine bu sanatçı ikiliyi İstanbul'a çağırıyor. O dönemde de İstanbul bir var, yanılmıyorsam ikinci tasarım bir Önce onlarla bir ne yaparız, bu kentin dinamikleri nedir, ne değildir, e bir bakıyoruz. Bir yandan da bu mekanı nasıl dönüştürebiliriz diyoruz. İlk yaptığımız iş belki hatırlarsınız Galata Rumokulunun aydınlığı. Yani aslında çoğunlukların sigara içmek için bir nefes almak için çıktığı mekan. Başka türlü bakmadığı gri karanlık gördüğü. Bir e, bienal dediğin zaten Kasım ayında bir mekan. Biz işte oraya bir inşaat e, iskelesi yerleştirmek suretiyle 13 katlı. Oranın da bir dikey bahçe olabileceğini gösterdik. Kasım uygun çatıdan yağmur suyunu topladık. Bir pompayla suladık. Katılımlı bir şekilde mevsimin bitkileri her neyse onları ektik. Her birine ad verdik. Bir kartı sistemiyle sanki kütüphane kartı gibi kim ait kim ne dikti. Arada fotoğraflarını çekip biz onları büyüttükçe gönderdik haber verdik. Ve bir genel biterken dedik ki gelin ister evinize götürün ister hasat edin. Zaten sırf bu deneyimi bile kısacık iki ay ve kış aylarında yaşayan insanlar bizim ilk takipçilerimiz oldu daha Taksim'de mekanı onlarla konuşarak yavaş yavaş o haset ettiklerimizi Taksim'deki boş odada yiyerek dolmuşçular hemen karşımızdadır teşvik ediyor onlarla paylaşarak paslaşarak ee, underground şeyde metroda gördüğümüz sokak çalgıcılarını davet ederek biraz tıngırtı yarattık. Böyle bir aslında sessiz sakin için için bir açılış yaptık. Uzun sürdü çünkü Referansı olmayan, her ne kadar İngiltere'de olsa da bu topraklara ait bir mekanı kurmanın başka bir macerası var. Sonuçta Yarı Bodrum'da tarım yapmak gibi bir hedef var. Ama debinde dediğin gibi biz orada yapabiliyorsak herkes yapabilir için uğraşmak var. Çeşitli sistemler denedik. Bugünkü mekanın açılması bu Ağustos'ta iki sene olacak. Çok ilham verici bir yer. Keşke videosunu yapsanız ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde gösterseniz. Çünkü bunlar gerçekten çok bulaşıcı oluyor. Doğru. İyi anlamda. Sağ ol. Yazalım bunu kafamıza. Bir sosyolog olarak şöyle bir eleştirim var bize de dair. Biz gol pek atamıyoruz. Yani çok iyi her şeyi yapıyoruz 90 dakikayı da yürütüyoruz pasları veriyoruz veriyoruz da son şey işte onu belgelemekse ve belgeleyip paylaşmaksa bu web sitesinin bile çıkması bayağı zaman aldı İngilizcesi ancak oluyor o son golü atamıyoruz genelde orada da herhalde başka meslek erbaplarından gelsinler bizi çeksinler bizimle röportaj yapsınlar gibi böyle fırsatları kullanmayı seviyoruz ama doğru yapmak lazım. Instagram'a, Facebook'u işte kullanmaya çalışıyoruz ama doğru. Belki o yetileri bizim edinmemiz lazım. Doğru. Yani onu ta baştan beri arşivlemek çok önemli tabii. Hani bende de fotoğraflarınız var o Galata Rum'da. <gülüyor> Eminim çok daha detaylı çekimler veya işte fotoğraflar vesaire vardır. Önemsiyorum çünkü bunları anlatırken biz öz, özellikle esnafla, kobilerle veya büyük şirketlerle çalışırken olmazmış gözüyle bakıyorlar. Ee, çünkü hep genele bakılıyor, hep endüstriyele bakılıyor. Ama bunları gösterdiğimiz zaman olabiliyor işte. Başka bir dünya mümkün işte. İyi, çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onlar da ilham alıyorlar ve e, ikna oluyorlar. Bunlar ikna kaynakları. Doktor, Bizde ikna galiba adı gibi bir yer. Ek, biç, ye, iç. Mekanda oluyor. Yani mekana giren, aslında yemek yemek için. Çünkü orayı aslında dışarıdan bir restoran diye algılıyor. Restorana geliyor. Ee, biraz onu da tasarladık. Ama nasıl diyeyim, böyle çok tasarım tasarım gibi değil de, bütün süreçleri şeffaf bir şekilde ortaya koyan bir mekan var. Yani kapıdan girer girmez önünüze, o mevsimin gıdası, bizim tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz... Takip ettiğimiz çiftçiden bize ne geliyorsa bunların aracısız olmasına dikkat ediyoruz. Ve en yakın yerden gelmesine dikkat ediyoruz. Çünkü karbon ayak izimizi de sayıyoruz. Bir sergiliyoruz. Ondan sonra da aslında self-service bir yer. Yani çok beklenmedik bir pratik oda. Kendi kendine tekrardan ne yiyeceğini seçmek, karar vermek, gereğinde de dışarıya taşıyan bir sırada beklemek, sırada beklerken önündeki, arkandaki ile etkileşmek bunlar önemli şeyler. Böylece yemek seçiyorlar ama biraz oturmaya doğru gittiklerindeyse bu sefer etraflarında onları o mekanda o yarı bodrum katında yetişen bitkiler sarıyor. Yani nasıl diyeyim duvardaki bir portre resim duvar kağıdı değil plastik çiçek haşa değil yani eliyle uzatsa koparıp ağzına atabileceği bir şey sunmaya çalışıyoruz ve onlara işte tam o noktada anlatıyoruz. Merak ediyorlarsa çenemiz hiç susmuyor. Ama etmiyorlarsa en azından diyoruz ki... ...işte şu an yediğiniz salata, kıvırcık, roka... ...bu sabah buradan toplandı. Şefimiz sadece onu aldı, yıkadı, kuruttu, getirdi. Say, hesapta zaten küçücük, ufacık bir mekan kaç adım, elli adım. İşte bu karbon ayak izidir, yediğin salatın. Ve bununla evet övünüyoruz. Karbon ayak izini anlatmak zaten çok zor. Ama işte burada... En az karbon ayak izi nasıl olur diyerek bir şeyin altına aslında çok rahat bir şekilde çizebiliyoruz. Ondan sonra zaten o hukukla gitgelle müdavimlerimiz oluştukça daha gıda üzerine aslında konuşabiliyoruz. Yani ek bir cihç, evet bir restoran, bir yetiştirme alanı, çok fonksiyonlu, çok amaçlı bir yer ama bir yandan da bir nevi paylaşım ve eğitim alanı. Evet. Sadece yedikleri, içtikleri değil, oturdukları, dokundukları, gördükleri e, her şeyde de bir e, ekoloji var. Öyle hatırlıyorum Doğru. ben. Kullandığınız malzemeler, mobilyalar, onların da e, detaylarını e, paylaştığınızı hatırlıyorum. Duvarlarda yazılı. Doğru. Yani herkes konuşmak zorunda değil, herkes sormak zorunda değil. Herkes arkadaşıyla yemek yemek zorunda değil. Biz mekanda her neyse amaç. O isterse okuyabileceği, isterse merak edebileceği bir kütüphanemiz var, açık köşelerimiz var. Yaptığımız işleri tamam 12-2 arasında çok yoğunlaştırmıyoruz ama onun dışında dükkanda daimi bir üretim oluyor. Yani ya hasat yapılıyor, ya bir sandalye onarılıyor, ya ekim yapılıyor, ya dikim yapılıyor, ya balık yemliyor, ya üyemi üretiliyor, ya tedarikçi, çiftçi bir amca ekmek getiriyor, süt getiriyor. Yani... Aman şu an müşteri var sakın girme içeri gibi kuralları olmayan akışın daim olduğu yani doğal olan her neyse tabiri caizse en iyi şekilde doğa taklidini yapmaya az müdahil olmaya çalışıyoruz biz orada. Evet mobilyalarımız aslında herkese açık olan bir kaynaktan open desk'ten ee, yanılmıyorsam Fransız bir tasarımcının tasarımlarını indirdik. Ee, o taket çizimlerde bunları CNC'de kestirdik kendimizi birleştirdik tecrübe ettik bazı hoşumuza gitmeyen çalışmayan yönlerini gördük dükkan dinamiklerinde yazdık tasarımcıya sizin dedik tasarımınıza şöyle bir müdahale mümkün mü? ayak koyma yerini atıyorum değiştirerek bize tekrar gönderdi tasarımı ve onun üzerinden tekrardan yaptırdık yeni sürüm başka bir mekanımızın mesela mobilyalarını yani çok açık Kaynakların açık olduğu, aynı bizim mantığımızda da öyle. Biz atölyelerimizde, ki seni de konuşmalar dizisine evet davet etmiştik. Tam o en basit şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Yani balık yemekten çok balık tutmayı öğretmek. Yani bizim dükkanda her ne yiyorsan, turşu mu, mikro yeşil mi ya da hidrofonik yani konuşuruz, suda sistemde çiçek mi yetiştiriyorsun? Hepsini öğretmek öğrenmek isteğini öğretmek ve paylaşmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Yani bilge bize has değil. Biz de baktık öğrendik. Biz sizlerden de öğrendik. İnternetten çok öğrendik. Yani e, hoş bir şey bu kendi kendine yetme ve işte Makers Movement Türkçeleştirdik mi onu bilmiyorum. Yani yapabilme ya da şu işte dediğim gibi beş duyu artı diğer uzuvlarımızı tekrardan hayata katma konusunda çaba sarf ediyoruz. Bu üreticiler lafı çıktı ya, Doğru. Hani tüketiciyiz ama e, üretici olmakla dengelemek lazım. E, orada onu yapıyorsunuz. O da çok hoş, çok ilham verici ve çok umut verici bir yer. E, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. E, çünkü oradaki deneyimleri ve gelişimini de merak ediyorum.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 In the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ever and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained. Flowing, inhibited, limited, until it broke up when it rained down. It rained down like I want to stop. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Ayça İnce ile birlikteyiz. Tekrar merhaba Ayça. <gülüyor> ee, biz ek, piç, e, ye ve iç konuşuyoruz. Ee, gitmediyseniz gidin mekana Taksim'de. teşvik edilmişlerin <gülüyor> orada. Ee, kesin şaşıracaksınız. Ee, insanların şaşırma ihtiyacı da var. Ee, onu karşılıyor. Tam aslında belki oradan girebilirim. Taksim dışında da karşınıza çıkabiliriz. Ee, Akatlar'da... Metin Ara bu aralar çok gündemde. İnsana güven çatısı altında bir köşemiz var. Orada çok güzel bir bahçe var. Eskisi kadar Taksim Cazip değil. Bu betonlaşan ve biraz tehlikeli gelen, özellikle çocuklu annelere gelen mekan biraz müşterilerimizin yani normalde gündüz gelen çalışan beyaz yakalılar dışında ben çok annelerin çocukların ben de bir anne olarak geldi bir mekanken geri geri gittiğini gördüm. Çok iyi bir çözüm üretmişsiniz. Çünkü benim yaptığım araştırmalarda da zaten gözle görüyor da bir terk edilmişliği var farklı nedenlerle. Ee, o yüzden e, insanlar biraz daha işte etiler, nişan taşı, Öyle bebek yaptık. Arnavut göyü vesaire <gülüyor> kullanıyorlar. Evet, evet, bize de bir çağrı gelince bu Akatlar'daki şahane o eski Levent evleri, dördüncü Levent evlerinin bir villanın bahçesini hemen istedik. Ve şimdi orada çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece bizim gıdaları yemek dışında atölye çalışmalarımız olabiliyor. Orası çok güzel bir yer, fırsat, sığınak ve Taksim'den farklı olarak pazar günü de açık. O yüzden bir onu söyleyebilirim. Yani orada karşınıza çıkabiliriz. Onun dışında ekbiç için ekbiç ünitelerini yani mekanın içinde gördüğünüz yetiştirme üniteleri, sulu tarım ünitelerini farklı yerlere yavaş yavaş koymaya başladık. Ee, güzel çağrılar geliyor. Yani hiç olmadık ofislerden. Marka adı vermeye gerek yok ama mesela 100-150 kişilik bir ofis Maslak'ta. Bizim çalışanlarımız öyle yemeklerini yedikleri bir mutfak var ama keşke... Kendi yeşillerini yetiştirip salatalarını da hasat edip yeseler ve bundan ilham alsalar dedi. Müthiş. Bir tane büyük ünitemizi kurduk maslakta, Çakır çakır çalışıyor. İTÜ'de sosyal tesislerin yine mutfağında görebilirsiniz. E, Şefleri hemen oradan çıt çıt reyhanlarını, işte fesleğenlerini alıyor salataların üstüne koyuyor. Bunun gibi talepler. Yani biz ek biç işte ne diyelim farklı bunu bir... E, e, Zincir, dükkan yapmak hevesinde ya da niyetinde değiliz. Evet tamam belki karşı yakayı falan da açarız ama biz o ve müjdeyi ya da ne diyelim hevesimizi yayarsak bundan gayet tatmin olabilecek bir ekibiz. Bir ama de tecrübeler tabii ki de. Evet. Bir de şey kimseye oturup böyle ünite verip yalnız bırakmıyoruz ki. Yani ekip bitiyoruz. Ben onlara tohumlarımı veriyorum, bitkilerimi veriyorum. Onlar benim yavrularım gibi. Hani anaç bir cümle koruyayım. Dolayısıyla her zaman desteğiz bir ünite veriyorsak herhangi bir ofise onun bakımını, onun eğitimini, onun çuvalladığı ya da aksadığı zamanda ona gereği beslemesini de yapıyoruz. Dolayısıyla daimi bir ilişki kuruyoruz. Tarımda herhalde böyledir yani çiftçiler danışıyorlardır diye düşünüyorum kendi aralarında. Biz de kendimizce küçük çiftliklerimizi kurup onu yaymaya çalışıyoruz. Yine de bunu işte önümüzdeki hafta aslında galiba daha geniş duyuracağız ama akmerkezin ikinci katında terasındaki çatı bahçesini de biz üstlendik ee, ciddi bir yetiştirme yaptık yaklaşık 750 metrekare büyük büyük kapsamlı büyük. bir yer e, kafa tutar halde o ak merkezinin 3 kulesine ve çevresine de çok güzel Rüzgarlı yani aslında, bir hem de yani. nasıl bizim için de yepyeni bir tecrübe oldu çünkü çatıda tarım kolay değil nereden yaparız küçük bir sere kurduk ee, yine kendi sistemlerimiz olan hidrofonik ve akafonik sistemlerimizi kurduk yeni şeyler denedik ve beni en çok heyecanlandıran Umarım o konuda başarılı olacağız. Ee, Akmerkez'in food court'undan yani e, çöpünü alıp onu komposta dönüştürmek üzere bir çabaya giriştik. Aa bu çok güzel bir şey. Yani eğer Akmerkez çöpten çok toprak üreten bir yere dönüyorsa çok heyecanlı olur. Ee, senden saklayacak herkesten saklayacak bir şey yok. Bizim öyle organik, ekolojik, sürdürülebilir chart, chart flash mottolarımız yok ama hep elimizden geldiğince, olabildiğince, heves ettiğimiz, niyet ettiğimiz kadar gibi bir dilimiz var. Bu e, kendini ciddiye almak değil, tam tersini ciddiye almamak ve ne öğreniyorsa onu paylaşabilmeye dair bir gayret. Yani best practice, hani çok projecilik dilidir, en iyi örnekler falan değil. Olduğu kadar e, sunmaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Başardığımızı ve başaramadığımızı da ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte böyle göreceğiz beraber takip edersek hep birlikte çıkar. Ee, çok güzel projeler bunlar. Çok e, kulağa da hoş geliyor ve görmek de çok o, ilham verici. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani evet. internet sitesinden, dilinden, e, uygulamasından, hedefinden e, gerçekten e, gurur duyacağımız bir şey olmuş. E, hani hakikaten çok teşekkürler böyle bir proje için bu şehre kazandırdığınız için böyle bir şeyi ee, ve devam ettiğiniz için de bu da çok önemli. Bir tek de şey söyleyeyim. Bu ciddi bir ekibişi. Yani ben onun paylaşanıyım, çenesi olanıyım diyelim. Bayağı ciddi bir ekibişi. Ve bir ekibin birbirini tanıması, birbirini tutması, toprağı tanıması, İstanbul'u tanıması, koşulu tanıması, mevsimi bilmesi, gıdayı bilmesi, çiftçiyi bilmesi, olan krizi bilmesi. Çok çok iş. Biz yaklaşık 12-13 kişilik gönüllüleriyle artan azalan, mevsimlerine göre değişen, farklı dinamikleri olan bir ekibiz. Her şeyle birlikte savruluyoruz ama o savrulmaları da paylaşıyoruz. Yani bunu da söylemek lazım. Bu, bunu yapan koca bir ekip ve ekip işi. O ekibe de sevgiler evet, buradan ve evet. teşekkürlerimizi iletelim. Hani şehre e, doğayı e, getirdiniz. E, şehirle doğayı e, buluşturuyorsunuz. E, dengeler çok önemli çünkü insanlar hani çatışmaya yaşamaya başlıyor. Çok fazla şehir, çok fazla alışveriş merkezi. Bunların dengelenmesi gerekiyor. Sadece hani gazımızı almak için de değil. Hani bir şey yapmayalım, bununla oyalanalım değil de. Bunların olabileceğini göstermek e, adına. O unuttuğumuz iyileri tekrar hatırlamak ve yaşamak adına çok güzel bir girişim. Girişimden de daha başka bir şey bu aslında hani girişim olmayı geçmiş de. Yani sosyal girişim deyince galiba karşılıyor. Karşılar. Çünkü sonuçta yaptığımız gıdayı paylaşmak, ekip biçtiğimizi paylaşmak, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, tecrübeleri paylaşmak ama paylaştıkça, sosyale yayıldıkça yeni paylaşımlar yeni boyutlara gidiyor ve zaten amaç o. Yani ben 12 kişilik ekiple yapabileceğim şey işte ancak bu. Ama her dokunduğumuz kendi evinde turşusunu kursa iki tane filiz yeşillendirse bizden aldığı tohumu bir sonraki sene başkasına da o çarpan etkisi büyüyecek büyüyecek büyüyecek. Sonuçta İstanbul 19 milyon <gülüyor> kaç oldu yani düşündükçe yetişmesi zor yapacak çok şey evet. var. Yani İstanbul'dan da diğer illere sıçraması çok Aynen. kolay. Dolayısıyla evet. e, siz bize kendimize yetmeyi öğretiyorsunuz. Gayretliyiz. Çok teşekkürler. E, katıldığın için, paylaşımlar için e, çok o, güne güzel başladım açıkçası. <gülüyor> ben <gülüyor> de teşekkür oldu. ederim. E, kumandada da andreye teşekkür ederiz. E, bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.